Günaydın. Pazartesi sendromunu bu sabah atlattınız. Tebrikler. Haftaya büyük bir hızla girdiniz. Peki spor yaptınız mı? Yoksa hayatınız benim gibi sürekli bilgisayar başında ve oturarak mı geçiyor? Vay halinize yandınız omuz, omurga, bilekleriniz her an isyan edebilir. Şehir hayatının koşturması için de spor yapmaya fırsat yaratamayan pek çok insanın sesi olacak bir kampanya var Change.org'da. İstanbul'dan Nazlı Özgan tarafından başlatılan kampanya Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'tan spor merkezlerinde uygulanan %18'i KDV oranının %8'e indirilmesini talep ediyor. Türkiye'de yaşayan ve spor yapmaya çalışan orta hali bir kadın olarak KDV'lerin bu kadar yüksek olması, yani %18 oranında olmasının hayatının hiçbir anında spor ihtiyacını karşılayamayacağını gösterdiğini söylüyor Nazlı. Herkesin evinin önünde bir park veya sahil olmadığını, bu yüzden pek çok kişinin spor yapmak için spor salonuna gitmek zorunda bırakıldığını söyleyen Nazlı. Bu imkana sahip olmayan kişilerin sağlıksız ortamlarda ...egzoz dumanı içinde öylesine spor yapmak zorunda kaldığını da söylüyor. Sporun lüks ihtiyaç olarak gösterilmesi sağlıklı bir hayat yaşamama engel. Bu engeli kaldırmak benim için büyük bir önem var ve taşıyor. Çünkü Türkiye'de benim gibi bir sürü kadın spor yapamıyor. Çünkü paraları yok ve sporu ancak parası olan yapar diye biliniyor diyerek açıklıyor durumu. Hayatında spor yapmamış ve sporun ne olduğunu bilmeyen insanlar galiba benim gibi... ...ve özellikle de kadınlar için yüksek oranlı KDV'nin teşvik edici değil... Aksine engelleyici olduğunu söyleyen Nazlı'nın kampanyası hakkında bilgi istiyorsanız change.org sporda kdb adresini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ve Hatay Valiliği'ne yönelik başlatılan kampanyanın tarihi ise Hatay Dağ Ceylanları'nın yaşam alanına çimento fabrikası kurulmaması. 2011 yılında Hatay Dağ Ceylanları'nın yani Gazella Gazella yaşam alanına kurulması planlanan çimento fabrikası, WWF ile işbirliği içinde Hatay'da biyolojik çeşitliliğin bayrak türü olarak dağ ceylanlarını koruma çalışmaları yürüten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin çalışmaları ve bilirkişi raporu doğrultusunda çimento fabrikasının durdurulduğunu belirten dernek yetkilileri, bunun, türün devamı için çok önemli olduğunu da ekliyor. Fakat son dönemde çimento fabrikasının kurulması yeniden gündeme gelmiş. Hatay Dağ Ceylanları'nın Kırıkan ilçesi Köyü ve Sucu köyleri arasında 4,5 kilometre eninde ve 11 kilometre boyunda dar bir alanda Suriye sınırının sıfır noktasında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen dernek çalışanları, bu yıl ilk kez yapılan sayımlarda 230 ceylanın yaşadığı tespit edilen bölgede ceylanların üreme ve yaşam alanlarının kalbine çimento fabrikası yapma girişimiyle tür yok olma tehlikesi altında olacak. Bölgede ceylanların yaşam alanı olan tepelik alanları çimento hammaddesi üretecek kalker kaynağı olarak kullanmak isteyen işletmenin daha önceki girişimi bölgenin Hatay Dağ Ceylanının tek yaşam alanı olduğuna dair raporla engellenmesine rağmen aynı amaçla ikinci bir girişim yapılmasını anlamaksa imkansız. Türkiye memeli listesine 2010 yılında eklenen ve memeli listesinin son türü olan Hatay Dağ Ceylanı'nın dar yaşam alanındaki risklerin azaltılması için çalışan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi olarak Türkiye'nin değeri olan bu türün bölgede yapılacak bu tesisle kesinlikle yok olmaya mahkum olduğunu, bölgede çimento fabrikası yapacak tek yerin burası olmasına rağmen ceylanların başka yeri olmadığından bu hatalı girişimin bir an önce tekrarlanmamak üzere artık, Durdurulması gerektiğini savunuyoruz sözleriyle durumun vehametine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Valilik Mezini yüzlerce dilekçe vererek girişim yapacaklarını ve bölgeye yapılacak tesisin durdurulması hususunda yasal tüm girişimleri yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan dernek yanlışın engellenmesi için tüm duyarlı vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ediyor. Amik Gölü kurutulurken, Roma Köprüsü yıkılırken, Samandağ sahillerindeki kum tepeleri inşaat yapmak için kum ocağı olarak talan edilirken ses vermeyen Hatay'dan bir değil binlerce ses duymak istiyoruz ve Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili destek bekliyoruz diyerek sözlerini tamamlıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/taksim-da-ceylanı adresini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'de hassasiyetler ve kampanyalar da gün geçtikçe artıyor. Henüz olgunlaşmamış fakat talebiyle güçlü bir duruş sergilenen yeni bir kaç kampanyadan söz edelim. Şehirli Öğrenciler adıyla İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi 2011 yılı giriş öğrencileri için ILTS dil sınavına geçme puanının 5.5 olarak kabul edilmesi. İstanbul'daki Öznel Aktik İşli tarafından özel kargo şirketlerine yönelik başlatılan kampanyanın talebi ise yardım amaçlı gönderilen kargolara indirim yapılması. Kitap giysi ve eşya yardımlarının köy okullarına ve öğrencilere getirilmesini isteyen ve kargo ücretleri yüzünden zorlanan pek çok yardımsever vatandaşın maalesef yardım edemediğini söyleyen Özner, kargo şirketlerinin konuya duyarlılık göstermesini ve kargo içeriğine göre yardım amaçlı gönderimlerde indirim yapılmasını talep ediyor. Son olarak İspanya'dan ulaşım odaklı bir kampanya var. Camacho Lola Romera tarafından demir yolları yönetimine yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Alicante bölgesindeki tren hattındaki kör noktada güvenlik önlemleri alınması. Oğlu Victor'un Alicante bölgesindeki tren hattının kör noktasında trenin altında kalarak öldüğünü anlatıyor Camacho. Victor iletişim fakültesi mezunuymuş ve gelecekte yönetmen olmayı hayal ediyormuş. Geçtiğimiz Ekim ayında kız arkadaşıyla beraber bir film projesi için Tren Rider'ın olduğu bölgede mekan araştırması yaparken 8.45 sularında meydana gelmiş feci kaza. Alicante ile Murcia arasındaki sabah seferini yapan tren Victor'u ve kız arkadaşı Jocelyn'i ezip geçmiş. Bunu ilk yaşayanlar onlarda değilmiş üstelik, Kör nokta yıllardır pek çok can almış. Ve almaya devam ediyormuş. Geniş kör noktadan ve çevredeki trafik seslerinden dolayı tren yolunun kenarındakiler tren yaklaşana kadar treni fark edemiyor. Makiniste yayaları göremiyormuş. Kör noktanın olduğu bölgede plaja gidiş için yayaların tren hattını sıkça geçmek zorunda kaldığını fakat bölgede ev yerleşimi olmadığı için yaya geçidi gibi bir önleminde olmadığını söylüyor Kamaşo. Yetkililere seslenerek soruna dikkat çekmek isteyen Kamaşo bunun için online imza kampanyası başlatarak her yerden sosyal baskı etkisi ...yaratmayı hedeflemiş. Katılımcıların hem imza desteğini hem de ayrıca demiryolu yetkililerine özel olarak ulaşıp ısrarla önlemlerin alınması talebinde bulunmalarını isteyerek destek bekliyor. Talebin acılarının karşılığında maddi bir tazminat elinmek gibi bir amacı olmadığını söyleyen... ...Kamaşo, Victor ve Jocelyn'in başına gelenlerin bir daha kimsenin başına gelmemesi için önlemlerin alınması olduğunu vurguluyor. Bu İspanyol Demiryolları yetkilileri bu konuda duyarlı çıkar. Ancak hala Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelliler konusunda Taksim'deki gerekli düzenlemeyi yapmış değil. Anlaşılması çok güç. Bakalım sonuç bekliyoruz. Değişim yaratmak üzere her daim harekete geçmek üzere Zeynubi Ezgi Kaya ile beraber esenlikler diliyoruz.